Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavadül Hakayet dersinde irade sıfatı hakkında ders yaptık. Geçen derste. Baya bir şeyler anlattık. Şimdi kalan yerden devam edeceğiz. Geriye de bir toparlamak gerekebilir. İrade allah Teala'nın sıfatlarındandır kudretle beraber zikrediliyor Çünkü irade var olması da yok olması da düşünülebilen mümkinat dediğimiz e, varlıklardan e, var olacak şeylerden birini var olmakla tahsis etmek var da olabilirdi yok da olabilirdi allah Teala ne yapıyor? irade duyurunca o şeyin ol, olma cihetini e, tahsis ediyor. Bunu böyle düşünmediğimiz zaman bu tahsis olmadığı zaman Allah-u Teala'nın iradesi ile bir şeyin varlık cihetini tahsis ettiği tercih ettiği e, düşünülmediği zaman iki tarafı eşit olan yani ben var da olabilirdim yok da olabilirdim. Benim gibi nicelerini Allah işte ise yaratır. Ama şimdi mesela nicelerini yaratmamış, yaratmadıklarına demek iradesi tealluk etmemiş. İradesi tealluk ederse kudreti ondan etmez. Dolayısıyla fe'alü lima yüridi irade ettiği her şeyi ziyadesiyle ve hakkıyla ve mübaleğeyle E, yapandır. Ağaç kermesine göre irade varsa fiil de var. Yani fiilden de maksadımız kudretin gücü, kudret sıfatının gücünün eee ederek onunla ilgi kurarak tabii kün fekün gibi mesele tabii böyle bizim gibi bir şey yapmak söz 40 saat ön hazırlık, son hazırlık öyle değil tabii ki. Ol e, derken de tabii ne künün kafınunu var, ne olun olsun lesi var. Anında o şeyin vücuda gelmesi, var olması. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz. Efendim, allah Teala e, kafir olarak e, öleceğini bildiği ezeli ilmiyle kendisine verilen cüz'i irade ve kudreti iman etmeme yönünde kullanacağını bildiği İnkar yönünde ölene kadar sarf edeceğini bildiği e, bir kulun e, imanını irade eder mi? E şimdi iradeye sen arzulama manası verirsen, istek manası verirsen, mahabbet e, sevgi manası verirsen, e, bu olmaz. Niye? allah Teala biliyor ki bu adam iman etmeyecek, kafir olarak ölecek. Bunu biliyorsa buna iradesi taluk etmez. Niye taluk etmez? E çünkü e, iradesinin taluk ettiği iş mutlaka olur. E, mutlaka olursa e, adamın da e, ezeli ilminde kafir olarak öleceğini biliyor. İman yönüne hiçbir e, gayret göstermeyeceğini efendim. En ufak bir cüzi iradesini insanı kendine bir cüzi irade kudret vermiş. Bu yönde harcamayacağını biliyor. O zaman cebir lazım gelir. Zorlama Müslüman edecek. Hani Kur'an-ı Kerim'de öyle شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ fil فِي الْاَذْ كُلُّٰمُ Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olur. E bu, bu ayette e, dilese derken işte irade buyursa diyelim işte dilimiz kaçıyor şeyde. Rabbin irade buyursa, meşiyet buyursa, irade ile meşiyet aynı şeyler. Aynı manaya geliyor irade. Yani olması ve olmaması mümkün olan, ikinci tarafı da mütesavi olan, eşit olan bir tarafı tahsis edip varlık tarafını e, ağır bastırarak, tercih buyurarak var etmesi. Tahsis etmesi. E şimdi o, o noktada kafir olarak öleceğini, bildiğini, imanını tabii ki murad etmez. Niye murad etmez? E murad etse olması lazım gelir. E, ezelde de biliyor ki bu adam imhal bilecek. E ilminde cehalet olmadığına göre, hata olmadığına göre, tegayür, değişiklik olmadığına göre, tebedül, tehavül, intikal olmayacağına göre ezelden her şeyi şu anda olduğu ve olacağı şekle bildiğine göre onu irade buyurmaz. Ama sen şimdi iradeyi sevme, dileme, arzulama, rağbet etme gibi tercüme edersen Türkçe'de o zaman Allah kafirlerin Müslüman olmasını istemiyor gibi bir mana çıkar. Onların Müslüman olmasına razı değil gibi arzulamıyor gibi bir mana çıkar. Haşa ve kelle. Ve la yurdal ibadil küfür diyor. Kullarının kafirliğinden razı değil. Kullarının kafirliği olmasını istemez. Bak doğru laf. İstemez. Kullarının kafir olmasını Arzulamaz. Doğru laf. Sevmez. Doğru laf. Razı gelmez. Doğru laf. Ama irade etmez. Yanlış laf. Çünkü Allah Teala kafirlerin e, kafir olmasını kafirliği seçen irade ve kudretini sermayesini kafir olma yönünde kullanan kullarının kafir olması murad etmiş midir? Etmiştir. Neden? Adam kafir olduysa Allah murad etmeden E, kafir olamaz. Çünkü irade olmadan kudret tealluk etmez. Kudret tealluk etmeden kimse kendi başına bir şey olamaz. Biz ehli sünnetiz. mutezile gibi Allah kafirin küfrünü yaratmadı. Ne olacak? Adam kendi kendine kafirlik yarattı. E, Allah'tan gayrı kimse bir şey yaratamayacağına göre müminin da Allah yaratmış. Kafirin küfründe Allah yaratmış. Ama müminin imanını severek, razı gelerek irade buyurmuş, kudretini taalluk ettirmiş, halk etmiş icat etmiş, yaratmış. Kafir bir kimsenin küfrünü ve inkarını sevmeyerek, arzulamayarak, efendim, rıza göstermeyerek, imtihan hikmetine bina, adam onu kendi istiyor diye, kespediyor diye, sebep oluyor diye, öne geçiyor diye, onu irade buyurmuş, kudretini tealluk ettirmiş, halk etmiş, icat etmiş. Bunun açıklaması bu. Şimdi böylece irade var. Çünkü neden? Allah-u Teala'da irade yok dersen. Şimdi Allah-u Teala'dan sudur eden her fiil ve icat ve halk ve yaratma bunun zıttının da kendisinden sudur etmesi düşünülebilir miydi? düşünebilirdi mesela şimdi beni yaratması bir de yaratmaması yaratmasıyla beni meydana getirmesiyle dünyaya var edip çıkartmasıyla yaratmaması bir nasıl şeyler ama onu da yapabilir miydi yapabilirdi peki ben niye varım şimdi Demek ki irade kullandı, tahsis buyurdu. Vücut tarafını, vücut var, var olmak demek. Türkçedeki vücut yaptı, kas geliştirdi anlamında değil Arapça'da. Demek ki benim var olma tarafım, senin de var olma tarafını tahsis buyurmuş ki sen şu anda mevcutsun yani varsın. Evet. Ondan sonra allah Teala Teala'nın kudreti Zıt olan iki şeye Efendim Eşit seviyede Tealluk edebilir mi? Tabi tealluk edebilir. Yani Allah-u Teala Seni beni Yaratmaya Tealluk eden Kudretiyle, gücüyle Efendim Halk sıfatıyla İhya sıfatıyla tahlik sıfatıyla yaratma, diritme, var etme. E, bunun zıttı olan benim var olmamam, senin var olmaman, yok olman. Bunun ona da kudreti var, ona da kudreti var. Allah celalü fealî muhtardır. Faali mucep değil. Yani ne demek? E, kimse ona e, bu, bu, bu adamı yaratacaksın ve hatta buna bir çocuk vermeyeceksin bu adama. Buna bir çocuk yaratmayacaksın diye. Kim cebredebilir onu? Edemez. O zaman kendi ihtiyarıyla iradesiyle iki taraf da kudreti iki tarafa da eşit. Ama sen şimdi bazen sana bir iş yaptırırlar. Efendim kafana silah dayarlar veya sana şantaj yaparlar, sana bir şey söylettirirler, bir şey yaptırırlar. Sen orada ne olmasın? E, kendi iradenle mesela ne de, ne diyorsun? işte? iradem dışında gelişti olay. Ne demek iradem dışında gelişti? Olsun olmasın diye elimde bir tercih hakkı, bir gücü Kalmadı ki, bırakmadılar. Ki. Mecbur oldum demektir. E sen Allah'ın iradesi yok dersen, Allah Teala e, yaptığı işlerde mecbur mu oluyor demiş olacaksın haşa. Bunu diyen kafir olur böyle inana. Niye düşünüyordum? Müslüman da olamaz. O düşün. Bunu iyi anlamak lazım. Ee, mesela bunun e, şey de var tabii. Burada altı mesele var. Bunu anlamadan tam taksisi anlayamazsın. Yani özelleştirme. Ne özelleştirir? Yani var da olabilir, yok da olabilir. E tamam ama şimdi bak, burada onu sana söyleyeyim. Bu noktada e, Ehl-i Sünnet ulemasının görüşüyle çok güzel izah ediyor. Mümkün olan bir varlık hakkında altı şeyi düşünmek mümkündür. Mümkün demek, var olması da yok olmasını da düşünmek mümkün. Ama sen şimdi... Allah'ın ortağı olmasını efendim, düşünmen mümkün mü? Değil. O zaman o muhale girdi. Peki allah Teala'nın olmamasını düşünmen mümkün mü? Değil. O da vacibe girdi. Şimdi burada ne var o zaman? Üç mertebede vacip var. Varlığı kendinden yok olması düşünülemeyen, vacibül vücut diyoruz. allah Teala. Bir de var olmasını düşünmek mümkün olmayan var olmasını Allah'ın ortağı çünkü Allah Teala ezelden ebede o, o tek başına olduğuna göre o sonradan olan bir şey nasıl onun ortağı olabilir? Dolayısıyla ezelde o varken hiçbir şey yok idi. Ebedde de o varken hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın ortağını düşünmek Akıl ve mantık cihetinden de mümkün değil. O zaman o nereye giriyor? Muhal kısmına giriyor. Bunun ortası nedir? Mümkün kısmı. Mümkün ne demek? Var olmasında düşünebiliriz. Yok olmasında düşünebiliriz. Yani var olmasında düşünebiliriz. Var olmamasını, var olmadığı hali de düşünebiliriz. Bu olmaya diye de düşünebiliriz. Bu nedir işte? Hepimiz mümküniz işte. Yani misal marus'un hepimiz mümkiniz Gökler yerler bile mümkün. Çünkü neden? Allah onları var edebilirdi de var etmeyebilirdi de. Var etmeye ne kadar kudreti varsa var etmemeye de kudreti var. Yani gökler yer big bang bilmem ne diyorsun o patlama oldu da tamam oldu. E kim yaptı o patlamayı? E gökler yerler yapışıktı patlattı Allah'ın. E tamam da gökler yerler mi vardı ki yapışık diye konuşalım. Gökler yerleri önce var etti, yapışık halde var etti, sonra big bang patlattı Ondan sonra büyük patlamayla ayrıldı falan. Tamam da Allah bunlara, celle celal bunları yapma. Kim mecbur etti? Haşa kelle. İradesiyle işte tahsis etti. Var olsun bunlar diye. Onu tahsis etti. Varlık tarafını tercih etti. Tahsis biraz çok anlaşılmıyor Türkçe'de. Kullanılıyor kelime olarak ama tam benim anlatmak istediğim manayı ifade edemiyorum. Tercih. Tercih ne demek? İki kefesi var. İki taraf eşit ama bir tarafa işte bir elini değdiriyorsun ve hatta bir şey atıyorsun oraya. Ne oluyor? O ağır basıyor işte. Var olma tarafı ağır bastığında. Zaten o iradede hemen kudret devreye girer. Artık o saniye bile geçmez. Allah'ın fiillerinde saniye maniye vakit mevzu başlamaz. Dilediği şey hemen dilediği demeyelim. İrade buyurdu. Hala tabi eski alışkanlığıma gidiyorum. Yanlış anlaşılır sonra. İrade buyurdu. Var olmasını tercih buyurdu. Efendim varlık tarafını e, tahsis buyurdu. E, şey feykûn hemen meydana gelir. Mevzu bu. Şimdi bunlar güzel anlattığım zaman şeyi zaten ibareyi okumak kolay olacak ve manayı anlamak da kolay olacak. Şimdi mümkün olan, var olması da yok olması da düşünebilen bir şeyle altı icmalen yani tabi tafsilata girilmiyor topluca, icmal demek topluca özetle altı mesele düşünebilir. Birincisi nedir? Efendim vücut bunun mukabili ademdir. Adem değil, ayn, adem Adem, adem aynla yokluk. Vücut var olmak, adem yokluk. Şimdi benden bazanım. Sen de kendini düşün. Ben mümkün bir varlığım. Varlığım kendimden değil ve zorunlu değil. Olmazsam olurdu. Dolayısıyla ee, mümkün bir varlığım. Ben de altı şey geçerli. Sende de geçerli. Şimdi var olmak. Ben şimdi var mıyım? Mevcut mıyım? Mevcutum. Şey miyim şeyim yani şey eşyadan bir şeyim yani varlık alemine çıkmışım bu kadar senedir de varlığım Allah'ın e, devam ettirmesiyle idamesiyle de devam ediyor. Şimdi altı şey düşünüyorum ben. Bende ne var şimdi? Vücut, varlık var tamam. Bunun mukabile adem yani yokluk. Yokluk benim yok olduğumda düşünülebilir miydi? Düşünebilirdi. Birçokları zaten keşke doğmasaydı, keşke olmasaydı başımıza fena aldı diyen de var zaten. Ama onların tercihine bırakılmadı işte. Kimsenin iradesi söz konusu değil. Ancak mevlat iradesiyle var oluyoruz hepimiz. Peki. Şimdi iki. Var olan bir şeye mahsus olan sıfat. Nitelik özellik mesela. Bunlar tavsilata girmiyoruz. Bunun binlerce, milyar, milyonlarca, milyarlarca detaylandırılabilir. Mesela beyazlık. Sıfat. Şimdi ben neyim? Normalde mesela e, zenci değilim, çok esmer biri değilim, işte beyaz, beyaz tenli deliyet diyorlar mesela. Beyaz tenmişim. Peki, ben esmer olabilirim miyim? tenli olabilirim i̇şte, Siyah olabilirim miyim? Açık siyah olabilirim miyim? Koyu siyah olabilirim miyim? Peki. Demek ki ikinci e, sıfat. Ee, o var o olan şeydeki sıfatı mahsusa özel sıfatı beyazlık gibi. Bunun e, karşılığı ne? Mukabili. E mukabili. Diğer sıfatlar. İşte siyahlık, evendim, zencilik. Bütün bu renkler beyazın mukabilindedir. Peki benim beyaz olmamı kim irade etti, tahsis etti, tercih etti de ben o kadar sıfatla mevsuf olabilmem mümkün iken beyazla efendim mevcut oldum. irade sahibi. Üçüncüsü, zamanı maksuz. Zamanı maksuz özel zaman. Yani 1965 27 Şubat Cumartesi bu tabi sizin bildiğiniz anlamda. Diyelim ki 1384 Şevval ayının 25'i. Yani esas şey budur, muhteber olan budur da. öbürü tamam tamam zamanı mahsus peki bu 27 değil de 26'da doğabilir miydim evet ana rahmime e, efendim yani 64'te düşmüşüm bu durumda şubatta doğduğuma göre 64'te 4'te değil de 63'te düşebilir miydim yani geriye gidersen tavsiyeler çok Babam iki sene evvel evlenebilir miydi? Tamam mı? Ha bütün bunları şey ne vakit doğmuşum? İşte tam saatin söylemeyeyim büyücülere fırsat doğmasın. Ondan sonra diyelim efendim güneş doğarken peki güneş beş dakika kala doğabilir miydim? Güneşi beş gece doğabilir miydim? İştrakta kuşlukta doğabilir mi? Şimdi Bu da zamanı mahsus Ö Zamanın özel zaman Bu özel zaman herkesin kendi hayatında bundan hepsi her an var Bu özel zaman e Ne istiyor bak maksus diyorum Maksusları anlıyor musun? mahsus ne demek? Taksis edilen demek Özelleştirilen Yani bir tarafı tercih edilen Bu kadar mukabilin şimdi bunun Mukabili Sahir zamanlar deminden beri sayıyorum Sen güneş doğarken doğduysan e, Allah'ın gününde, gecesinde, haftasında, dakikasında buna mukabil binlercesi var. Bunların hiçbirinde doğmamışsın da niye gelmişsin de o gün, o saat, o dakika, o saniye doğmuşsun veya ölmüşsün neyse. Burada ne olur Ne var? Yine tahsis ve herhalde Üçüncü tahsis Dördüncü, mekanı mahsus. Bak şimdi işte, her şey mahsus'tan gidiyor. Neden? İrade tahsis etmek ya. Bir tarafı tercih etmek ya. Bir tarafın olmasına, hem de öyle olmasına, böyle olmasına, o zamanda olmasına, o mekanda olmasına, o renkte olmasına. Efendim tercih kullanıp tahsis etmek ya. Hepsi mahsus oluyor işte. Mekanı mahsus ne demek? Türkiye, İstanbul, Fatih, Çarşamba Kovacı Dede Mahallesi. İşte efendim Blok Dede'nin yanındaki yeşil boyalı apartman. Şimdi apartman yıkıldı da. Efendim birinci katı soldaki daire. Dairenin de yola bakan odası mı? Arka odası mı? tam şimdi Annem hepsini bilirdi rahmetullah aleyha. Zaten iki oda falan bir şey. Küçük de. Işte. Sonra biz çıkmışız ben orada büyümedim yani de onun için 2 3 yaşlarımızla çıktık. Ya doğduğumu ne bileyim zaten odayı. Ama evi hatırlıyorum. E şimdi annem beni e, Fatih'te de değil de Üsküdar'da doğurabilirdi. Kadıköy karşıya kadar Asya yakasına doğurabilirdi. Şimdi bunun mukabiline Sahir mekanlar. Allah'ın bu kadar mekanı var. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca mekan var. Yer var. Bunların hiçbirinde bulunduğu sırada doğurmadı da efendim işte evinde doğur. E kimisine doğum sancısı yolda vuruyor. Kimisi hastaneye zor yetiştiriliyor acile. e mekanı maksus. Özel mekan. Bunun karşılığı dolu mekanlar var. Saysız. Tafsilata girmiyoruz. Ciheti maksusa ciheti maksusa özel yön. Nasıl bir mesela? Şark'ta mıyız? Garp'ta mıyız? Yani doğu'da mıyız? Batı'da mıyız? E ben doğuda da doğabilirdim. Güneydoğu'da da doğabilirdim. Babam memur da olabilirdi. Anamdan işte köyü memleketinin çok uzağında veyahut da yaşadığı şehrin dışında da bulunabilirdi. Falan filan nice insanlar biliyorsun. Adama soruyorsun. E, nerelisin? Adam diyor ki e işte efendim e, Maraşlı'yım. Ama diyor doğum yerim Kastamonu. Niye babam memur idi, amirdi neyse. Cedi mausa. Yani şimdi memleketin batı tarafı var. İstanbul batı tarafına düşüyor. E şimdi efendim eee van doğu tarafına düşüyor diye. Eee sen şimdi niye batı tarafında eee vücuda geldiğin, var olduğun da doğu tarafında olmadın? Bu da hususi ciyet, özel ciyet. Çünkü kim tahssetti bu ciheti? Allah Teala orada tahsetti. O ciddet tahsetti. Peki. Ne oldu? 5. 6. vecih kaldı. Miktar mahsus. Miktar mahsus, paket mahsus. Yani özel ölçü. Geçen derste çok anlattım özel tasarım. Şimdi özel ne gibi? Kaç santimim? Ebeveyn Bir metre altmış beş sant. Peki boyum, kilom? Bilmem ne, altmış beş, altmış altı, altmış yedi. Ha, doğduğumda ne kadar? Dört buçuk kilo. Dört iki yüz olabilir mi? İki iki yüz bile olabilir. Altı iki yüz de olabilirdi. Boyun da ona göre. Kim tahsil bunun? Evet nasıl ki renginin beyaz olması? Ee, özel sıfatsa e, boyunun, kilonun efendim santimi, gramı, kilosu da özel miktar, miktarı mahsus. Anladın mı şimdi? Demek ki varlığı ve yokluğunu e, mümkün olarak düşünmemiz, evet sabit olan e, her konuda altı altıveci e, cazir Vücut yani var olması mukabili, Adem yok olması. yokluğunu düşünmek. Sıfatı mahsussa rengi özel diğer renklerin hepsi de olabilir mukabilinde. Zamanı maksus özel zaman işte güneşin doğma vakti gibi mukabili diğer bütün zamanlar. Mekanı maksus özel mekan o işin meydana geldiği yaratıldığı mukabili diğer bütün mekanlar. Ciheti maksussa doğu veya batı gibi yön gibi işte kuzey güney Mukabili diğer bütün cihetler. Miktar mahsus işte uzunluğu efendim e, kilosu gramı ölçü, ölçüleri ayak ölçüsünden tut. Efendim, her şeyin ölçüsü var. Kulak ölçüsünü her şeyini ölçebiliyorsun. E, var olan bir şey. Peki mukabili diğer bütün ölçüm birimleri miktarlar. Altı şeyi düşünmek mümkün. Burada fark ettiyseniz her e, yerdeki tabir neyle geliyor? sıfatı مخصوصsa, ziyetı مخصوصsa, miktarı مخصوص, zamanı مخصوص, mekanı مخصوص. مخصوص ne? Resmi hizmete mahsus. Ne demek? Tahsis edilmiş. Ha, şimdi sokakta bu kadar araba var. Benim araba, senin araba dahil. Bunların niye hiçbiri resmi hizmete mahsus değil de? Sonra bir de bak gözün yolda Öndeki bir araba var yazıyor onda resmi hizmet mahsus. Niye seninki değil de bu resmi hizmeta mahsus? Çünkü bunu resmi hizmede tahsis eden var. Tahsis eden kim? Devlet. Tabii ki devleti de e, icrasını kim yapar? E, seçilmişler. Yani yöneticilerin eliyle devlet. Tabii devlet dediğin eli ayağı köçüken bir şey değil. Ama yöneticiler vasıtasıyla bunu tahsis etmiş. Bu kadar basit. Nasıl ki burada senin arabanda senin arabanın resmi hizmete mahsus olmayıp önündeki giden arabanın resmi hizmete mahsus olmasında onu o işe tahsis eden var. Onu o işe tahsis eden, düşünülmeden onda o vasıf mülaza edilemiyor. O zaman bütün yaratılmışlarda onların başta var olmalarını sonra Zamanlarını, mekanlarını, cihetlerini, miktarlarını, efendim, sıfatlarını, özelliklerini, tüm niteliklerini e, belirleyen bir irade sıfatı var. Onun sahibi olan allah Teala da mürid e, sıfatıyla, e, ismiyle müsemma. işte allah Teala irade sahibidir dediğimiz müridin Türkçe karşılığı, iradenin de Türkçe karşılığı, istemek, arzulamak, muhabbet etmek, rağbet etmek, rıza göstermek değil. iradenin tam karşılığı tahsis ve tercih etmek. Bir tarafı tahsis ve tercih etmek. Dolayısıyla kafirin küfrü de, içki içenin içmesini de, zinadenin fuhuş fiilini de, livata yapanın fuhuş fiilini de, namaz kılanın namazını da, oruçtan orucunu da e eşiyle meşru münasebete girenin cüma cumanı da hani orada hepsini Allah Teala irade ve taksis ve tercih ve takdir buyurmuş. Ancak hayır tarafında isteği var, arzusu var, muhabbeti var, rızası var. Şerciyetinde isteği yok, dilemesi yok, arzulaması yok, muhabbeti yok. Sevgisi yok, rızası yok. Ama yaratan ancak olduğuna göre irade sahibi de ancak o, kudret sahibi de ancak o. Burada ben size ne yaptım? Balık vermediğim size balık tutmayı öğrettim. Yani size kaideyi, külliyeyi e, ders, bu derslerde beyan ettim ki siz bu kaideyi bilirseniz Ehl-i sünnet itikadındaki bu kuralı bilirseniz bu da zaten ehl-i sünnet asla kendi kafasından e, bir e, hüküm çıkaramaz. Hele itikadi konular zaten içtihada tabi değildir. E, zaruriyat-ı diniyedendir. Naslara e, isnat edilmek zorundadır. Bu i'intibar ile e, Allah-u irade sıfatı olduğunu zaten e, Kur'an-ı Azimşan'da. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٍ اِنَّ اللّٰهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٍ Allah ne murad ediyorsa yapar murad ettiği her şeyi hakkıyla ziyadesine mübarek engel tanımadan yapan zattır bu gibi ayet-i kerimeler çoktur اِنَّ اللّٰهِ يَفْعَلُ مَا اِشَاءَ Mesiyetle irade aynıdır tahsis ve tercih mahasında Allah Teala meşiyeti neye tealluk ettiyse onu yapar yani iradesi mahasında bu meşiyetle geçer Ama sıfatlarda biz irade diye sayıyoruz. Yani meşiyet de müteradiftir. Ee, aynı manadadır, eş manadadır. Lafız farklılığı varsa da e, aynıdır. Dolayısıyla yeni bir sıfat e, konuşmak, meşiyet sıfatı diye bir şey konuşmak icap etmez. Ama sorulursa bilinmesi lazımdır ki meşiyet Kur'an'da yeşâ fiilinin yurid fiilinde nasıl irade anlaşılıyor? Efendim e, yeşâ fiilinden de... Hmm, efendim meşiyet e, sıfatı çıkıyor. Ama bu meşiyet sıfatı iradenin içindedir. Dolayısıyla yeni bir sıfat konuşmak e, lazım gelmez. Ama bilmek lazım gelir tabii. Birisi bir şey sorarsa da o zaman da e, yani cehalet alavezine rezalet olur yani. Hele allah Teala'nın isimleri ve sıfatları hakkında e, bilgisizlik yani insanın kendini tanımamasından, bunamasından, alzheimer olmasından maskara olmasından çok daha rezil bir durumdur yani. Yaratıcısını yedirenin içirenin nefes aldıranını kendine şah damandan e, e, akrab olan yakın olan zatı bilmemek kadar yani Allah cümlemizi muhafaza etsin. Çoluk çocuğumuzu da Rabbini bilmeyenlerden eylemesin. İşte bu dersleri ok, dinleyelim, dinletelim. E kardeşim, e, taqib edelim, tebliğ edelim. eee işte .tv'de, YouTube'dan YouTube'tan da arayanlar buluyorlar ama atapçipeamca.tv'de reklam istemeyenler sıralı dersin e, serisini takip etmek isteyenlere hazırlanmış çüpelamca.tv sitesinde. Bunlar işte, bir birimiz Allah için beyan edelim. Bak şimdi ben kuda hastayım yorgunum Kafam allak pullak yani düzenin bozulduğu yolculuklardan beri tat kulaklarım açılmadı. Yarıya duymuyorum Yani birkaç gün sürüyor kulağımın açılması falan. Ama ne yapıyorum? Bak Allahımızı celledeler, tanımak, tanıtmak, onun isimlerini, sıfatlarını bahseden itikat dersi olduğu için e, sizle işte buluşuyoruz. Bu lale gül niye kuruldu? Sohbetler yapulsun diye yazık günah değil mi şu vakitler? İlimsiz geçsin. Yani eski sohbetten tekrarda çok müfid oluyor, herkes müstefid oluyor. Ama e, yeni şeyler konuşmak lazım diyorum evlana. Hele ki Allah'ın sıfatları hakkında yeni şey konuş. Bu yeni şey değil. Ama bizim bunları yeniden anlatmamız lazım. Yeni olarak taze taze anlatmamız lazım. Bizim de taze taze diye demeniz lazım. Neden? İmanı tazelemek lazım. İmanlarınızı tazeleyin buyuruyor. Ben bunları biliyorum. Kardeşim tealli nümin saate. Sahabe-i diyorlardı. Gel bir saat iman edelim. E, bir saatlik iman mı olur? Bir dakikalık iman mı olur? Bir günlük iman mı olur? Çünkü Allah'tan bahsedelim, onun ayetlerinden, sıfatlarından, isimlerinden bahsedelim ki bu imanın ta kendisidir. Mahza imandır imandan konuşmak. İman dersleri, itikad dersleri. Onun için bu tam bir iman tazeleme. Hani biliyorsan iman tazeleme. Bilmiyorduk, yeni duyuyorsan iman tasrihi. Düzeltme. Tasrihi ne demek? Demek e, cahil olduğun, bilgisiz kaldığın e, karanlık noktalar var. O zaman Allah muhafaza. Bu iman son nefese kadar götürebilir misin? Son nefeste imanla ölebilir misin? Allahu Teala hakkında düşünülmesi caiz olmayan bir şeyler düşündüysen, düşünmek derken vesvese kabirinden konuşmuyorlar, dam vesveseden mesul değil. Ama bunu dillendirdiysen, buna itikat ettiysen, buna inandıysan Allah muhafaza. Kimler ne biçim şeylere inanıyorlar Allahu Teala hakkında değil mi? Arşın üstünde oturdu diyen var, kalktı diyen var, indi diyen var. Koca ebli teymiye sapı. Aşağı i̇şte benim gibi iner diyor ki de minberden indi herif ya. Yani böyle koca alim diyorsun adama. E, saptır gidersen seni sünnetten. E, çıkmış adam. E, dolayısıyla yani allah Teala hakkında düşünülmesi caiz olan sıfatlar. Düşünülmesi caiz olmayan sıfatlar. Bunlar hep neyle belli olacak? Ayet-i hadisle belli olacak. Ehl-i sünnet uleması... küçümmüşler de taşımışlar da içtihat etmişler değil. İman şartlarında esaslarında e, efendim içtihat mı olur ya? Allah Teala kendi tarif etmeden kim bilebilir? Allah Teala hakkında bütün dünya bir araya gelse e, kim onun bir sıfatını bulabilir ya? Ben biz Allah'ta böyle bir sıfat bulduk. Hoppala. Nerede Birleşmiş Milletler'de toplandık bulduk. Nasıl bulacaksın abi? O peygamber göndermeden, o ona vahiy indirmeden, kendi zatını kendi bildirmeden allah Teala hakkında kim ne konuşabilir ya biz burada irade sıfatından bahsediyoruz. Bahsediyorsak haklıyız. Niçin? E, sünnet burada haklı. Mutezile haksız. Kerramiye haksız. Cehemiye haksız. Mesela öyle yerlerde geleceksiniz. Müşebbiye haksız. Mücessime haksız. Batıl. E neden? E, ayet hadis bizi destekliyor. Haşa. Bizi destekliyor demiyoruz. Bizim görüşümüz onlardan alındığı için. Bu tabiri kullanıyoruz yani. Ne buyuruyor فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدٍ Ne irade buyurursa onu hakkıyla yapandır. اِنَّ اللّٰهَ فَعَالٌ مَا يَشَاءٌ Allah-u Teala neye meşiyeti taluk ederse onu yapar. Tamam. Bu kadar. Sonra ne diyor? وَنَّهُ تَعْلَى مُر۪يدٌ لِلْكَائِنَاتِ Kainatı yani kainat mevcudat demek şu anda var olanlar. Şu anda var olanları murat etmiştir. Ki varlığı yokluğu müsavi iken eşit iken Kudretin iki tarafa da tealluku varlığına da yokluğuna da müsavi iken bu şey bir şey var ise şu an demek orada allah Teala tahsis yapmış vücut tarafını varlık tarafını tahsis ettirmiş. Diğer saydığımız altı konuluda da ona tahsis yapmış ve o noktada o mekanda o zamanda o cihette o miktar üzere o sıfatlara sıfatlara vaziyette onu halkı icat etmiştir. O kadar yani anlaması zor. Kolay dedi, anlatması zor anlatması çok zor da siz dinlerken herhalde anlamanız kolay oluyor. Benim anlatma üslubumla tabii. Şimdi bunu bazı hoca efendiler benden daha alimdirler ama yani üslup meselesi biraz. Belki kolay anlatamayabilirler. İlmi anlatırlar, akademik yaklaşırlar ama zor olur sizin için anlamak. Ben zor konuları Mevla'nın lütfuyla kolay bir şekilde ben yeter ki ben anlayayım. yeter ki ben anlayayım benim en büyük özelim anlamadığım şeyi anlatamıyorum <gülüyor> bazıları anlamadığı şeyi de anlatmaya çalışıyor sıkıntı oradan çıkıyor yani şimdi bir şey önce anlamak lazım ben anlamadan anlatamam ha önce kendim çözeceğim beynimde halledeceğim ondan sonra elhamdülillah Allah'ın lütfü ile tevfik ile e, yani anlatmayı bana kolay etmiş ama anlamam lazım Çocukluğumuzda tabii Gençliğimizde biz de 12 yaşlarında 13-14 yaşlarında hoca olduk yani o Hoca derken millet hoca demeye başladı e Ben de talebi okutuyorum Kendim anlamamışım anlatmaya çalışıyorum Böyle işleri başımdan geçtiği için Çok iyi anlıyorum Yani anlamadan anlatmaya çalışmanın Ne kadar zor bir şey olduğunu Ve ne kadar Yapmacık olacağını Ama anladıktan sonra anlatmak O da Allah vergisidir Allah Teala sana anlatır Sonra bir de anlatmayı nasip eder. Kimine anlatır? Anlatma kabiliyeti vermez. Adam tutuk olur. Kimine yazma kabiliyeti verir? Bir bakarsın adam bir şey anlatamaz. İki lafı bir araya getiremez. Bir kitap yazar. Kimse onun gibi efendim, meseleyi yazamaz. Onun için bazıları yazma kabiliyeti bazı Bazıları konuşma kabiliyeti Kimisinde cem etmiş. Cem olanlar azdır. Cem olanlar azdır. Ya Allah, sıfatlar herkeste iştima etmez. Rabbimiz neyi irade buyurduysa herkes de Onu kalk eder, yaratır. E burada kulun dahli kesbi yok mu? E işte dedi ki irade-i cüziye, kudreti cüziye vermiş, sermaye vermiş ama buyurmuş ki bunu nereye kullanırsan ben mecbur olmadığım halde imtihan hikmetine bina onu yaratacağım. Ben ezelde bilmişim bunu, nereye kullanacağını e, bilmesen zaten benden farkı olmaz, cahil olur haşif. Bu ilme kaza diyoruz, bu bilgiye. Bunun vakti geldiğinde tatbikine, e, fiiliyata dökülmesine, kudreti ilahiyenin tealluküne, irade ve kudreti ilahiyenin tealluküne de kader diyoruz. Evet. Bu kadar yani anlaması kolay şeyler. Bunlar hepsi birbirinden ayrılmayacak sıfatlar. Onun için bir adamın e, alın yazısı yok. kadere inanmak lazım değil. Kader diye bir şey amen, iman, şartlarında da yok. Bunu eklemişler de, demesi e, eşittir. Eşittir. allah Teala ezelde bunların böyle olacağını bilmemiş. Haşa. Bunu takdir etmemiş, yazmamış. Lev-i yazmamış. Doğan çocuğun işte efendime alnına yani boynuna defteri ve külle insanın elzemlahu ta'yir olfuyla. Ayetle sabittir her insanın... E, başına neler geleceğini gerdanla yapıştırdık. Yani işte yasının delil olan adlerden biri de budur İsra suresinde. Ondan sonra takdir etmemiş haşa. Ondan sonra irade buyurmamış. Yok irade buyurmamış demiyoruz hoca efendi. O kadar da değil. İrade buyurmuş. Peki irade buyurmuş nasıl oluyor böyle? Bilmeden, ölçmeden, biçmeden, ayarlamadan o zaman biri onu mecbur mu etti bunu yaratma? İrade İlim etmeden, kudret sepkat etmeden yani ilmi olmayanın bir konuda bilgisi olmayanın bir konuda efendim istediğini e, yani e, o şeyi e, murat ettiği şekilde oldurmayı var etmeyi kudreti olmayanın ondan sonra efendim nasıl orada e, o yaratmış olacak onu nasıl yaratacak? Bir e, ilmi olmayan ...efendim hüneri olmayan, kudreti olmayan... ...rahle yaptı desem sana... ...inanır mısın? Bu masayı yaptı... ...desem sana inanır mısın? Bu kadar akıllı fikirli... ...adam geçiniyoruz hepimiz. Efendim makarna yapamıyoruz. Cehvan'ı makarna ben yapamıyorum. En kolay iş makarna yapmak diyelim. E şimdi bu usuda bir ilmi... ...bir gücü olmasa elini mi kaldırabilirsin? Kolunu mu kaldırabilirsin? Suyu mu dökebilirsin? ocağımı yakabilirsin? Yani o zaman sen... Kaza yok, kader yok. E bu kadar millet nasıl var? Bütün mahlukat nasıl var? Allah yaratmış. E niye göre Bir Rastgele yaratmış. Ha, O anda belirmiş ihtiyaçlar. Ah, Ahmet'e kardeş lazım. Ona da onu yaratmış. Mehmet'e kız kardeş lazım. Onu mu yaratmış? Fetli kadına kız lazım ki. Haa bunun kız lazım geldi. Bilmem ne. Onu onu mu yaratmış o anda? Yani o andaki haşa ihtiyaçlara göre mi yaratmış aşağı? Fikir mi değiştirmiş? bazı şeylere lüzum mu hissetmiş Aisha? O zaman sen hangi Allah'tan bahsediyorsun? Senin inandığın Allah itikadı seni Müslüman etmez? Sen senin benim kabirde de kurtarmaz, mahşerde de kurtarmaz, sıratı da geçiremez, gün cehenneme yuvarlatır. Allah'u Teala hakkında böyle şeyler düşünen adam Müslüman olabilir mi ya? İşte i̇tikat dersi, itikat dersi budur kardeş. İnanç, iman meselesi bahsediyor? Mevla'nın sıfatı. Anlamadan zatını nasıl anlayacaksın? Allah-u zatını zatının künhü mah mahiyeti e, düşünülmez. Tefekkür yasaklanmış. Efendim şekilden münezzeh. Neyse şey. E ne yapacağız o zaman? İsimlerini ve sıfatlarını iyi öğreneceğiz ve öğreteceğiz. İsimleriyle sıfatlarıyla Mevla tanınır. Onlar çünkü Mevla'nın bildirdiği şeylerdir. Bir de eserleriyle tanır Nasıl ki bir ustanın e, bir eseri varsa... Sanatına zelat eder. Adam bin sene evvel ölmüş, bir cami yapmış, kapısında bir işlemeci, ben ne, hiçbir şeyden anlamıyorum mimariden ama bakıyorsun e, yani anladığımız kadarıyla göz var, izan var. Aaa ne ustaymış ya. Misli yok. Yani misli yok tabii. Misli o, o Olsa zaten şu anda da öyle bir eser görürüz. O ustanın misli olsa. Neden? Eserinin misli olsa sahibinin de misli yok. O dalda. İşte bu dağıydı. göklerin yerlerin misli yok. E misli yoksa Allah'ın da şeriki ortağı yok işte. Neden? E öyle bir şey olsa başka bir yerde de bir gökler yerler e, e, bulurduk. Bunun misli. Onun için eserlerinin misli olmayan e, zatında misli olmaz. Leşeke misli şey bu demek. Müddeb bir rulli hadisat. Allah-u Teala bütün hadisatı yani mevcudatı yani var olmuş ...meydana gelmiş... ...her şeyin müdebbiridir. Şimdi bu da tabii... E, ...özel bir tedbir sıfatı var... ...diye bir şey değil. Ama... ...ne diyelim ki tekvine racidir... ...bunlarda mesela. Müdebbirdir. Ne demek müdebbir? Müdebbir ne demek biliyor musun? Kelime... ...dübürden geliyor. Dübür bir işin bir şeyin arkası demek. Bir şeyin... ...herhangi bir şeyin arkası demek. Yani... Bu cemici geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Efendim, Ala edbariküm falan gibi tabirle geçer. Arkalarınıza döndünüz, gittiniz, işte, geri kaçtınız falan. Şimdi müdebbir ne demek biliyor musun? Ee, bir şeyin akıbetini, neticesini, nihayetini e, sonunda ne olup biteceğini bilerek ve onun e, nihayetine kadar Hangi evrelerden geçeceğini ve başından neler gelip geçeceğini bilerek yöneten, bak bilerek yöneter. Şimdi sen de ben de müdürüm. Yani işte müdür de Arapçada müdir, işte idareden geliyor. Ben de müdepirim falan. Evet, senin müdepirliği ne kadar? Bir dakika sonrasın değil ya, bir saniye sonrasını bilmeden yönetim yapıyorsun. Ondan sonra, hadi bakalım. Hesap kitap şaşıyor. tarafı patlıyor. Oraya kedi giriyor. Oradan köpek geçiyor. O, oradan efendim sel oluyor. Oradan fırtına esiyor. Hiç hesapta yokken deprem oluyor. Oho. Sen de ona göre yönetiyorsun. Bütün milleti efendim. işçileri toplamasın bir yere. Çağırmışsın bilmem ne bilmem ne. Yönetim yapacağım falan. Bir deprem gitti 50 kişi bir arada. Sen bir şey... Bir, E, bilsen ki bir dakika sonra deprem olacak. 50 kişiyi orada yıkılacak yere toplar mısın? <gülüyor> Toplamaz. Nice olaylar oluyor biliyorsunuz. efendim? Herkes ne diyor? Ya görüyor musun ya? Cık cık cık. Tam da böyle bütün milleti toplamışlar oraya bilmem ne. Tam o ana denk geldi bilmem ne. Akıbetini bilen adam milleti öldürmek için mi topladı oraya? Kendini de öldürttü orada. Ne demek işin bir dakika sonrasını bilmeden yöneticiyim diyor. Senin yönetimin o kadar işte. Benim de yönetimi o kadar. Geleceğim diyorum inşallah demiyorum. Meşriyeti Allah'a val etmezsem Allah irade buyurursa meşiyet buyurursa diye şerh koymasam inşallah o demek. Ondan sonra Nasrüt'ü Hoca'ya dönüyorum. Kızıma gideyim de Konya'ya gidersin yani. Efendim inşallah demeden yarın geleceğim diyorsun. Bir olay çıkıyor. Ta, tam tersine gidiyorsun. Trabzon'a gideceğim. Bir de vana gitti. E niye? Ne olacağını bilmiyorsun ki. Başına ne iş gelecek bir de orada iş çıkıyor. Mecburiyet hastalıyor vesaire. Yiyeceğim diyorsun, yiyemiyorsun. Ondan sonra ne bakıyorsun efendim adamın kızının düğünü var. Adam kız geçirdi. Komu, acile kalk. Ulan kızının düğünü olurken acile kalkılır mı? Veya da kızının düğünü olacağını efendim düğününde acile kalkacağını bilen o saate tarih gün, gün verir mi güdünküne her işlerimiz Mevla'nın meşiyetinde ve iradesinde hiç kimsenin e, kendi elinde bir şey yok işte ve ma teşauna illa enşa Allahu rabbul alamin alemlerin Rabbi Allah'ın iradesi meşiyeti taksisi tercihi neyin ne zaman nerede ne şekilde olacağına dair hükmü kararı benim uygulaması olmadıkça Sizin iradeniz, meşiyetiniz yoktur anlamına gelmiyor. İradenizin, meşiyetinin, istemenizin, kerik görmenizin, olsun demenizin, olmasın istemenizin faydası yok. Ama bu nerelerde geçerli? Ölmek, yaşamak, gitmek, gelme falan filan. Bu şeyde geçerli değil tabii. Ben namaz kılmak istersem Allah buna engel olur. Ya Allah Teala niye geliyorsun senin namaz kılmana? Anladın mı? E bir engel çıkarsa bile diyelim ki kriz geçirdin, yoğun bakıma kalktın, 10 gün namaz kılamadın, kendinden farkında olamadın. E zaten ona engel olabilir, olur. Istersi, dilerse yaşa. Meşiyeti ve radis dahilinde. Ama o zaman da sana niye bu namazları kaza bıraktı? sormaz ki zaten. Yani ef'ali mükellefin, mükelleflerin fiilleri derken biz e, kimsenin ölmesi, kalması, şusu busu Efendim e, Allah Teala'nın iradesi olmadan e, takuk etmez, kudreti takuk etmeden gerçekleşmez. Çünkü Allah Teala'da başka yaratan yok. Bir, o yaratmadan da bir şey olmaz. Bunu konuşuyoruz. Ama sen burada şunu anlama. Ne anlama? Ben namaz kılmak iste ist, istesem o da kılmamı istemez. Ben cehenneme atar. Allah Teala e, öyle efendim e, seni e, sen namaz kılmak istediğin halde senin namaz kılmana mani çıkartmaz çıkartıyorsa zaten ona ne deniyor ee, efendim azarı semavi semavi özürler sen sabah namazda kalkmak istedin e, saati de kurdun saatin pili bitmiş yok bilmem ne duymamışsın uyuyakalmışsın şey. e, tamam Allah Teala seni uyandırmamak murat etti e, namazı kazaya bırakıp kaçırtırdı sana ama sen e, iradenin evinde kullandın kalkmak yönünde Sebeplerine de tevessül ettin. Ama Allah mani çıkart. E sana sorar mı ki bu namaz Niye kaza bıraktın sana? Bir vakit namazdan 80 sene cehennem uykular mı sana bu yüzden? Uykulamaz. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ama boyunu sana sormadı, rengini sana sormadı. Nerede, hangi ana babadan yaratacağını sana sormadı. Bunlar da e, senin iraden ve kudretin sökmez. O ayrı bir şey, ayrı bir şey. Şimdi o zaman... Allah'a müdebbirdir. E, müdebbir ne demek? İşlerin neticelerini, akıbetlerini bilerek onları sağlamca yöneten, sağlam, mübrim, e, sunu Allah'a lezzet etkane külleşe, yaptığı her şey, yarattığı her şey sağlam, itkan, ibram, ihkam, muhkem, Türkçe'de muhkem kullanılıyorsa şekilde e, vücuda getirendir. Hal böyle olunca E i̇şte bu Ulus'a var mı? Olmaz mı? ayet Kerim olmadan e nasıl diyecek? Allah'a sıfat söyleyecek müdebbirdir diye. Ne buyuruyor? Yüdebbirul emr. Bu o, Yunus Suresi'nde olacak. ilk sayfasında. Allah bütün işleri tedbir ediyor yani. Muhkem şekilde yönetiyor. Ulus'a ne buyuruyor? Yüdebbirul emr. Ra Suresi'nde. Bütün işleri orada elif-i lam istihrak içindir yani bütün işleri e, tedbir ediyor yani. Tedbir, Türkçe'deki tedbir almak anlamında değil. Ee, belki o da lukat mahası bir şeyin neticesini düşünerek tabi Allah'ın kaderine mani yoksa da tedbir yani akıbetini e, düşünerek e, bir ön hazırlık yapmak işte ön, önden bir efendim o bela başına gelmesin diye hazırlık mukaddime yapmak o manada gelebilir ama e, tabi Allah-u Teala'nın tedbiri o demek değil allah Teala'nın tedbiri e, ilim üzere her şeyi bilerek yönetmesi demek. Yine ne buyurur? Secde suresinde yüdebbirul emra es-Semai ilel ard gökten yere bütün alemlerdeki bütün işleri o yönetiyor. Tamam. Şimdi hal böyle olunca felayeciliği <gülüyor> Fil mülk ne mülkte yani şu maddi alemde yeryüzünde görülen yerlerde vel meleküt ne de melekütte görünmeyen alemlerde yani tabi melekler tarafından görülüyor da bizim tarafımızdan görülmeyen semavatın tabakatında göklerde arşta kürste lefte kalemde cennette cehennemde asla gelişemez kalilun ne az bir şey felaketirun ne çok bir şey sahirun ne küçük bir şey Vela kebirun ne büyük bir şey. Hayrun ne hayırlı bir şey. Evşarrun ne şerli bir şey. Sarar nef'un. Açıyor kelimelerle. Ne faydalı bir şey. Ne de zararlı bir şey. İmanun ne iman tasdik inanmak diye bir itikad. Küfrun ne inkar efendim. Reddetmek. Irfanun. Hakkı hak olarak bilmek. Nükrun. Efendim. Hakkı efendim e, gerçeği e, kabul etmemek bilmemek bir şeyi yanlış bilmek irfan bir şeyi doğru bilmek nükür bir şeyi mahiyetinin dışında yanlış bilmek ondan sonra efendim fevzün fevz demek bir şeyden kar etmek maksadına ermek hem de selamet bularak hani işte efendim sevdiğin kıza kavuşsun ama Badelleteya velleteyi. Sen de bacağını kaybedersin. O da gözünü kaybeder. Ondan sonra kavuştursun. Bu ne olmuyor? Fevzi olmuyor. Neden? Maksadına kavuştun ama selametle kavuşmadın. Felaketle kavuştun yani. Zaten şey Türk filmleri gibi işte sonunda Bazısı kötü biter, bazı biter. Bir de bakıyorsun. Aa kavuştular. Kavuştular ama ondan sonra cenaze namazında kavuştular yani. İkisi de ondan sonra kavuşuyorlar. Ondan sonra biri de geliyor tartartartart falan. Namusunu çeviriyor. İkisi de gitti yani falan. A kavuştular. E şimdi bu kavuştuğuna efendim film iyi mi bitti kötü mü bitti ya şimdi. Allah Allah onun için. Fevz demek selamet bularak maksadına ermek yani belasız şekilde. Bunun tersi bunları tek tek yani geçen ders lukat manalarını verememiştim de vakit çizdikten. Ondan sonra geçen ders zaten benim hayatımdaki derslerin en antikası oldu çünkü yani yarıya uykuda mıydım neydim böyle acayip bir durumdaydım. Bilmiyorum size ne kadar yansıdı yansıdı. Sonra e, e, e, e, e, husranın yahut husran. Husran ne? Husran efendim aksadını kaçırmak. Hem de belayı bularak. Şimdi hadi adam bir şeyi kasteder murat eder olsun ister. Olmaz. Aman olmadısa olmaz. Alternatif çok. Ama şimdi hem onu elde edeyim derken çaba sarf ederken hem de malı gitti canı gitti bir tarafı gitti Sevdiklerine zarar getiren o zaman tam bir husran işte. Efendim Kur'an-ı Kerim'de çok geçer ya işte. Fakat hâsıra, hâsıra'nem mûbînâ. Haşikâr bir husran ile efendim hâsır olmuştur. Ne demek? Adam Allah'a itaat etmez, iman etmez, namaz yok, oruç yok. Dünyası da zaten ölünce bitti. Kiminin ölmeden de biter. Felç olup bilmiyorlar. Senelerce sürünür. en rahat yaşayıp son nefesine kadar bolluk içinde olsa bile dünya biter. Ahirette zaten kazanmamış. Orada da cehenneme gider. Ne buyuruyor? Cennette fakat faz. Şimdi hem cehennemden uzaklaştırılman lazım. Kim onu cehennemden uzaklaştırılır? Uzaklaştırıldın cehennemden ama toprak oldu. Toplu toprak oldu. Fetret devrinde yaşayanlar gibi. Mesul mükellef olmayan Mecnunlar gibi, şunlar gibi falan. E şimdi tabi Mecnun sonradan delirdiyse o değil, o yaşar, akıllıyken ki ameline göre muamele edilir de anadan doğma Mecnunlar gerçi onların da ahirete imtihanı tabi tutlacağını dair Efendimiz'in anne babasının Necati hakkındaki risalede o mevzular gelecek. Yani delilleriyle zikrediyoruz. Onda bir itiraf var. Ve lakin diyelim toprak oldular. Yani o görüşme Anraf Hazretleri de e, Fetret Ehli için onu söylüyor. E şimdi, bu adam cehennemden uzak edildi mi edildi, e, felaketten kurtuldu mu yanmaktan kurtuldu. E fakat bir kar elde etti mi, bir kazanç var mı yok olmakta, bir hay hayır yoktu. Dolayısıyla buna fevz necat buldu diyemiyor. E hüsrana da düştü diyemiyoruz. Çünkü neden? A ateşteki felakete de gitmedi. E, i̇şte fevz için cehennemden uzak edilecek, felaketten selamet buldurulacak. Hudhilel cenneti cennete girdirecek nimetlerine kavuşturulursa kavuşturulursa bir adam fe faz. işte fevz-ü necat budur maksadın husulu afetlerden selamette birlikte olsun bunun tersi husran. Nedir husran dünyanın en büyük kralı yemiş içmiş elini sıcak sudan soğuk suyette çevirmemiş ama efendim ahirette doğru cehenneme hem maksadını kaybetmiş Efendim keyfini kaçırmış nimetlerini kaçırmış hem de büyük felakete uğramış cehenneme girmekte kafir sebebi, günahkar ise işte cezası çekene kadar Mevla murad ederse tabi o da çünkü her Müslüman günahkar olsa illa cehenneme sokmak Allah'a vacip değil. Cennet, affedip cennete sokabilir. Ama cehenneme de gitmiş bu adam tam bir husran, Yani bütün karları kaçırmış bir de bütün belaları başına açmış. Bu husran, Bunun gibi. Ondan sonra al Alemi mükte ve melekükte Göklerde ve yerlerde Ne az ne çok Ne küçük ne büyük Ne hayır ne şer Ne fayda ne zarar Ne iman ne küfür Ne e, efendim, hakkı tanımak Ne yanlış e, bilgiler Ne maksatlarına naliyet Ne efendim, kayıplar ziyanlar Ziyade tün övnüksan Ne artış Yani Üç beklerken beş geldi. Maksadından da art fazla şeye erişti. Ev nüksan, yavu de işte e, Üç beklerken iki geldi. Yani maksadından aşağıda kal, eksik kaldı. Taatünevassiyan, taatünevassiyan e taat işte Allah'ın rızasına uygun şekilde namaz oruç açacak ve zikir ibadet diler nasip oldu. Şeratın e, emirlerine muafakat. Usyan, Allah Teala'nın vacip kıldığı. Emirlere muhalefet. Karşıya. Bunlar. Bunların hepsi. Asla bunlardan hiçbiri ne gökte, ne yerde, ne insana, ne cine, ne meleğe hiçbir kimseye efendim e, nasip olmaz. İlla oluyorsa, olduysa illahi Allahü Teala'nın kazasıyla, yani ezeldeki bilgisiyle allah Allahü Teala'nın takdiriyle yani lev-i muhafuzda yazmasıyla, tespitiyle ve meşriyetihi, Allah-u Teala meşriyetiyle ne demek şimdi geldik? Meşriyetli yani iradesiyle, yani tahsisiyle, özel bir, özel kullandığı tercihiyle. Çünkü bunların hayır gelecek adama şerde gelebilirdi, fayda gelecek adama zarar da gelebilirdi, taat nasip olan adama isyanda nasip olabilirdi. Yani taat yapan adam isyan yapabilirdi. Nikte sonradan sapıtanlar oldu. E şu anda isyan yapan adam o saatte o anda ibadet yapabilirdi. Değil mi şimdi? Hepsi mümkün. Peki o burada tahsis olmasa Allahü Teala yaratacağı şeyi irade kullanmasa tahsis buyurmasa bundan hiçbiri olamazdı ve olamaz. Onun için e, Allahü Teala Yani neyi irade buyurduysa kâne o olmuştur şu anda alemlerde bugüne kadar olmuşlar ve şu andaki mevcutlar hakkında allah Teala Teala'nın iradesi var mıdır? vardır iradesi olmasaydı bunlar mevcut olmaz bunun içinde mezalim de var bunun içinde efendim fütuhat da var bunun içinde hayırlar da var bunun içinde şerler de var Ama edeberi adı için ne demeyeceksin? Şer tarafın tahsis ederek Allah-u Teala işte hınzırları yaratan, yaratan e, şeklinde met gibi ama Allah-u her şeyi yaratan şeklinde kullanabilirsin. Mesela kafir. Kafir lafı e, Müslüman bir adam hakkında kullanılır mı? Kullanılmaz. Ancak kullanılır. Şöyle kullanılır. Kafirun Bil ve davut. Şeytana kafir. Şeytanın inkar eden. Münkir. Şeytana küfreden. Kafir küfretmiş, inkar etmiş. E sen şimdi bir Müslümana kafir denir mi? Denmez. Aa, kayıtsız denmez. Kayıt koyarsın. Ne kayıt koyarsın? Bilcipti vattahut dersin. İblisi, şeytanı, batılı inkar etmiş, reddetmiş. Femen yü'min billah işte femen yekfur ebittahut ve yü'min billah neyse Allah Teala Kur'an'da bile diyor ki Allah'a iman edip tağuta küfrederse. Demek ki Allah mü'min Tağutu, iblisi, iblise kafir. İblisi münkir. Ha böyle diyebilirsin. Burada da şimdi efendim allah Teala hakkında şerleri murad eden, şerleri yaratan diye tekli konuşamazsın. Ama ne dersin burada? Müridül hayri ve şerril kabiyahü ve lakin lehesef bağbilme. Hayrı da murad şerri de murad eder. da halk şerri de halk Ama özellikle şerleri halk diye bir şey bu tabii Doğrudur. ya Çünkü bütün şerleri de o murad etmese meydana gelmezdi. Femaşa akan. Neyi murat o olmuştur. Şu anda mevcut ne varsa iradeden geçmiştir. Kaza ilmezeli de vardır. Kaderden geçmiştir. Ondan sonra hikmetinden geçmiştir. İradesinden geçmiştir. meşiyetinden geçmiştir. Bu perdelerden geçmemiş olsaydı şu anda mevcut olamazdı. Neyi murad etmişse kane olmuştur. Ve ma yeşe neyi murat etmemişse lem yekül, olmamıştır. Dolayısıyla şu anda olmamış olan, mevcut olmayan şeyler hakkında allah Teala bunları murat etmedi diyebilir miyiz? E diyebiliriz. Neden? E, halk etmediyse, yaratmadıysa, var etmediyse demek ki şu ana kadar var olmasını murat etmemiştir. Murat etmemiştir ki şu anda onlarda mevcut değildir. Olmayanlar hakkında Allah'ın muradını biz ileride olacaksa onun olacağını ezelde o bilmiştir murad edecekse ama biz onu bilmeyiz. Neyi murad edeceğini bilmeyiz. Onun için biz mevcutlara bakarız. Mevcutlar hakkında irade var mıdır? Tabi irade olmadan bunlar mevcut olamaz. E burada dolu kötülük var. E kötülük var da Allahu Teala onları bir hikmete mevni olarak imtihana mebni olarak adama kötü bile gözükse bile Allah-u Teala'nın onu yaratması kötü değildir. Şer sana bana nispetledir. Allah-u Teala'nın nispetle şerri yaratması Allah'ın şer değildir. Hikmettir. Hikmet demek isabet demek, doğru yapmak demek. Şimdi ne buyur Hadesi Şerif'te? El-khiru kullu fiyedek ve şerru leyse ileyk. Haa. Bütün hayırlar senin tasarrufunda yönetiminde tedbirindedir. Ama şer, şer sana mensup değildir. Dikkat et. Bu hadis saniye hadistir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen mi yaratmıyorsun? Sen yaratmıyorsun mu demek istiyor? Haşa bunu diyen Müslüman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu der misin? Anlatsana. Ve şerru şer leyse ileyk leyse mink demiyor. Senden değil demiyor. E Kur'an zaten min Allah'tan derken küllümününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününün Sana nispet edilmez. Ne manada? Çünkü sen yapıyorsan bir şeyi sen yaptığın için hikmettir. Senin yapman hasebiyle şer değildir. Ama senin var ettiğin, takdir ettiğin kimselerin nispetine zararlı. E zararlı ama nice zehirlerde şifalar var. Şimdi yılanda öyle bir zehir var. Devi devirir. Ama onun zehrinden de öyle bir e, ilaçlar yapılıyor. O ilaçta milletin ağrısını, sancısını neleri ne yapıyor? E, dindiriyor, teskin ediyor. Demek ki Allah Teala'nın hınzırı da yaratmasında hikmet var. Ozu ellazi ahsene kulli şeyin halakuhu. Yarattı her şeyi moşsindir, Güzel yapmıştır. Ama sen şimdi bakıyorsun. Aa bu da ne çirkin hayvan, ne çirkin insan. Ama Allah Teala'nın onu yaratma sanatına e, nispetle sen A, çirkin yaptı bu ma, ma, bunu çirkin yaptı Allah diyemezsin çünkü Allah eh sene yarattı her şeyi güzel yaptı buyururken e, etkane külle şey her şeyi sağlam yaptı ayetlerde buyururken sen Allah'ın işleri çürük diyemezsin ha o zaman Allah'ın yaratmasına nispetle şer Allah ismet edilmez yani yaratması şerli yaratması çirkin haşa haşa haşa Her yarattığı hikmet üzeredir. Oradaki bilinmesi. E şimdi Mescid-i Aksa'yı Bohtuna işte Danyal Aleyhisselam dersine git işgal ettiriyor. Ya körükür. E şimdi burada Beni İsrail'e göre bu çok büyük zarar olmuş, şer olmuş. Tevratlar yakılmış. E, camiye hınzırlar bağlanmış. Neler olmuş, neler olmuş? Bu Allah'a nispetle bunu yapması şer değil. Allah şer yapmadı. Ama Beni İsrail'e şer oldu bu tabii. Niye? Onlar şerri hak ettiler. Onlar o belayı başlarına davet ettiler. Nefsek. Ne kötülük geldiyse sana nefsinden geldi. Bu ayeti doğru anla. Hepsi Allah'tan geldi. Hepsi yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Ondan başka yaratan yok. irade buyuran yok. Kudrete olan yok. Bir şeyi var etmeye. Ama sebebiyet bakımından nefsindendir. Onun için sana nispetle ama Allah Teala sana ne yapıyor? Ceza uyguluyor. Sana uyguladığı o ceza aynül hikmettir. Hikmetin, isabetin, e, doğruluğun, adaletin ta kendisidir. Zalimi zalime bu Allah der. Onunla öbür zalimlerin intikamını alır. Sonra e, efendim e, zalimi son zalimi kendi yakaladı mı daha bırakmaz. Ama o zalimi kılıç olarak kullanır nice zalimleri onunla. Kırar geçirir. Dolayısıyla Allah Teala her yaptığı işte bu. Seni hasta etmiştir, kanser etmiştir, penşeker hassas etmiştir, öbün akıl hassas etmiştir. Hiç kimseyi Allah Teala bunlarda zarar, efendim muradet etmiştir. Onu da günahına kefardır, onu oradan temizleyecektir, onu buradan e, kabir azamla kurtaracaktır. Efendim, öbünü can çekistirip saatlerce, günlerce, aylarca öldürmeyecektir. Çünkü neden? Onu temiz olarak ahirete almak muradet etmiştir. Kabir azabı gömecek. Günahları vardır. Tevbe etmemiştir. Tevbe etseydi o öyle yapmayacaktı. Tevbe etmeyeceğini bildi. Etmedi adam. O ne bilirse öyle olur zaten. Ee, adam tevbe etmeyince günahlar sildiremedi. Sildiremeyince allah Teala da cennete koymak istiyor. Onun iyiliğini istiyor. Onun için ona hastalık veriyor. Sen de bakıyorsun Allah'ım ya Rabbi. Bu adam niye kıvranıyor? Can çekişiyor. Efendim aylardır yıllardır ölemedi ya. Allah ona şer yapmıyor. Adama nispetle şer görünüyor. Ama Allah'ın ona o hastalığı yaratmasına nispetle onun faydalarını mülaza ettiğinden Allah'a şer nispet edilmiyor. Yaratılmak cihetinden bak ve bil kaderi hayri ve şerri min Allah teala bize Sıbyan mektebinde bile ne öğrettiler? Kadere iman ettim derken hayri ve şeri, hayrı da şerri de yaratılmak cihetinden diye bir şey öğrettiler bize çocukken. Hocalarımız 3-5 yaşında ezberlettiler bunları bize. Ortalama 5 yaşında biliyorduk bunlara. Bize ne ezberlettiler hocalarımız? Yaratılmak cihetinden. Ama sebep olmak bakımında kul kendi belasını e, kendi kazanıyor. Onun için e, allah Teala e, yani kul azmayınca Allah bela yazmaz buyurulmuş değil mi şimdi? Demek ki ayetleri doğru anlayalım. Fema sahibi mi? Asabeküm bin musibetin febi mi ku başınıza gelen belalar ellerinizin kazandığı kendi amelleriniz sebebiyledir. Sen yaratıyorsun demek değil, sebebiyledir. Bu sebeple Allah yarattı. Maasabekümün seyyidin fe nefsi başına gelen kötülük nefsinendir sebebiyetler. Öbür ad ne diyor? Gülhabim söyle ki küllün seyyesi, hasenesi, belası, musibeti iyisi, güzeli, kötüsü. Hepsi de minu Allah'tandır. Yaratılmak cihetinden Allah'tandır. Sebebiyet bakımından haseneler Allah'ın lütfundandır. Kimse Allah'tan bir şey almaya istihkak kazanamaz. Hiçbir ameli, hiçbir hayrı hasenesi de Allah'tan ona bir şey kazandırmaz, hak ettirmez. Allah lütfundan ver. Ama seyyyeye gelince Allah durup dururken de kimseye bela yazmaz. Efendim, başına gelen kötülük, iyilikleri sen hak etmiyorsun. Lütfumdan veriyorum fazlımdan fazladan. Kötülükler cihetinde ben niye durup dururken sana kötülük yapayım ben. Benim şer allah Teala şerri yaratır ama Allah'ın şerri yaratması şer değildir. Burası çok ince bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için hadis-i şerifte bütün hayırlar senin tasarrufundadır. Senin lütfundandır. Şer sana mensup değildir. Yani sana nispet edilmez. Yaratılman cihetinden sendendir. Bunlar ayrı şeyler. Bunları efendim dikkatle anlamadan bir insan cüdet, e den olmak kolay bir şey değildir. Evet, dersimiz geldik. Geldik geldik de nereye geldik? Nereye geldik biliyor musunuz? Geçen dersin bittiği yere geldik. Aa, hoca sen bugün hiçbir şey okumadın mı? Bak, geçen dersi dinle, bir de bunu dinle. Hiç kelimeleri pek tekrar etmedim. Farklı şeyler söyledim yani. Ama bu konu, bu hamur çok çok kaldırır buyurdu alaat babamız. Kaddes sallallahu Onun için biz burada e, yerimiz, e, geldiğimiz nokta e, efendim isabetli bir noktadır. La hurucu han meşiyeti. Şimdi anlamak kolay olur. İleriden bir ibare devam edeyim. Allah'ın meşiyet ve iradesinden çıkamaz. Leftetü nazirin. Nazır Bakan lefte ee, böyle bir cihetten bir cihete süratle yüzün çevir. An meselesi bak. Saniyelik. Ha. Hiçbir bakanın süratle bir tarafa dönüş yapması Allah'ın meşiyetinden iradesinden garip Allah orada irade ve taksiz buyurmasa. Şimdi böyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Böyle yaptımsa bu tarafa E, nazarımı çevirmemi irade buyurdu. İradeden, tahsisten, kudretten, halpten, icattan geçti de. Şöyle yapabildim. Sonra Ne acayip bir varlamış. Lefte, felte. Hep kelimeler acayip tabii fesatta. Hiçbir e, e, akıl fikir sahibi hatırına bir şeyler getirip geçiren efendim e, kimsenin feltesi. E, felte ne demek? İh iradesiz, ihtiyarsız, kasıtsız bir şey düşünmesi. Yani şimdi böyle duruyorsun, bir şey düşüneyim diye istesen düşünemiyorsun ya. Pat diye aklına bir şey geliyor. Allah Allah! Bu da aklıma nereden geldi? Bir de onu düşünüyorsun bir saat. Pat diye bir şey geldi aklına. O Senin hatırana, hatıra Türkçe'de anılar manasında kullanılıyor da, anılar anmaktan geliyor işte, anmak, yani hatırlamaktan geliyor da, Türkçe'de yani istemalleri tabii lügatına uygun değil. senin kalbine diyelim şimdi biz burada kalpte Türkçe'de ancak anlarsınız senin kalbine e, anında bir şey geliyor. Bir an sonra bak an diyorum dakika demiyorum bir an sonra saniyeden bile ufaktır yani an. Bir an sonra ne geleceğini şimdiden bilmiyorsun. Pat diye bir şey daha geliyor. Hesap ettiğin gelmiyor. Hiç ummadığın bir şeyler pat diye içine düşüyor. Ha sen ne dediyse ki? İşte hiçbir kişinin kalbine gayri ihtiyarıp Pat diye bir şey düşse bu Allah'ın iradesi olmadan o anda saniye bile demiyorum bak salise salise bilmem nesi. O anda senin kalbine o fikrin düşmesi Allah-u Teala'nın kazasından, kaderinden, iradesinden, meşiyetinden hep geçmişte. onun tahsisi var. Niye o anda ananı düşündün de babanı düşünmedin yani? Niye o anda 40 sene evvelki bir şey aklına geldi ya? Hatırlatan bir sebep de yok. Şimdi hatırlatan bir olay yok bir şey izletmediler bir, birisi bir mevzu açmadı duruyorsun ya 40 sene evvel ben şimdi bazen çocukluğumda başıma gelen yani rahat 50 sene var çünkü ben 5 yaşımı hatırlamıyor muyum yani 50 sene evvel gibi bir şey pat diye ya, ya nereden hatırlarım bunu şu anda bilen bile kalmamış ya benim 50 sene o yaşadığımın şahidi de yok anlattığım insanlar bile ölmüş ya Bir mevzu yok yani pat diye bir şey düşünüyorum şimdi. Allah Allah. Niye bunu aklıma gelir? Hadi şimdi bir ayı görürüm de geçen bana işte gösterdiler 50 tane 60 tane ayı toplamış şeyde. Ondan sonra efendim eee sarı kalmış da çöpleymişler işte aç kalmışlar ayılar falan. Böyle so, resim gör. Aa o resmi birisi gösterdi. Ben de hemen neyi hatırladım? Aa, ben ayı çok severdim. Ayı oynatırlardı. üç 4 yaşımda işte ayının peşine gittim. Beyceyiz'e kadar dört yaşında çocuk ne oldu? Beyceyiz'de kayboldum. Ondan sonra götürdüler beni çarşamba karakoluna. Karakoldan babam geldi aldı beni falan. E şimdi bu benim aklıma birden geldi. Allah Allah. Ben beş yaşımda karakoldaydım. Niye? E, kaybolmuştum. Ulan şu Beyceyiz'den çarşamba karakoluca ama dört yaşında beş yaşında çocuk ayı oynatıyorlar ya onların peşine giderken ondan sonra kaybolunca beni aldılar karakola götürmüş. E şimdi ben burada ayı görünce elli tane ayı görürsem boz ayıları aaa Ben çocukken böyle ayı oyunlarının peşine gitmiştim. Bu aklıma gelir. Bu şimdi hatırlatan bir neden var. Ama hiç aklımda fikrimde bir şey yok. Sebebi yok. Mucibim. Pat diye bir şey geliyor aklıma. La havle ve la kuvveti. Adam da diyor bu aklıma şimdi nereden geldi? İşte Allah'ın mesiyetinden hariç değildir. Ne bir ani süratli bakış ne bir ani düşünce asla Allah Teala'nın iradesinin onları tahsisinden geçmeden o anda onu düşüneceğini, o anda o tarafa bakacağını murad etmeden vaki'i olamaz. El doğrusu hüve ancak o Allah'tır. El mübidi ü, e, yaratmayı başlatan, e, yoktan yaratan, el muidü sonra tekrar e, mahlukatını E, iade edecek olan diriltecek olan e, varlığa tekrar döndü. Bak şimdi öldürecek bir daha varlığa döndürecek. Yani buna iman etmesi adam kafir olur. El fe'alu e, işte demin okuduğum ahetlerden hep çıkıyor kelimeler. E, efendim hiç engel tanımadan yapan lima o şeyle ki murad ediyor. Neyi murad ediyorsa e, dilediği şekilde e, murad ettiği şekilde icraata sokan la radde asdar et edebilen yoktur hükmihi onun karar verdiği hükmettiği ibram ettiği efendim eee irade buyurduğu irade aynı zamanda hüküm ferman karar verdiği çünkü irade taksis ediyor. Taksis demek karar vermek demek. Bir şeyin olmasına ve olmamasına. Olacaksa beyaz mı siyah mı olmasına. Efendim olacaksa uzun mu kısa mı olmasına. Olacaksa Doğudan battan olmasına olacaksa şöyle dediğim altı cihet. Bunların hepsine karar veriyor. Tahsis etmek ne demek? Karar vermek. Böyle olsun demek. İşte o bir şey hükmettiği zaman, irade buyurduğu zaman demek istiyor Onu reddedecek hiçbir güç yoktur. Onu bozacak hiçbir güç yoktur. Vela muakkibe asla takip yoktur. Vâihî onun karar verdiği efendim şeye ne kararının icrasından evvel ne kararını icra ettikten sonra Asla takip edecek. Takiplerin hep peşine düşecek de bozdurmak için. Bu temiz miydi? Yargıtay mıydı? Tanıştay mıydı? Sayıştay mıydı ki? Birisi takip edip de olayın peşine gidip de onu bozdurabilsin yani. Onun karar verdiğine öyle. Yani işte bunun da ayet-i kerimede ne buyuruyor? Allah bir şey hükmeder, karar verir. Yani irade buyurur, tahsız buyurur. Onun hükmünün peşine düşüp de onu bozduracak hiçbir güç yoktur. Burada kalıyoruz ve la de. Çünkü orada biraz yine e, izah gerekecek. Zaten ileriden de size dersten geçtim yani. İki satır kadar. E, geçen dersi tekrar etti demeyin. Geçen dersi tekrar etti derseniz size bir sual sorarım. Bir imtihan açarım. Ondan sonra ne geçen ders ne bu ders hiçbir cevap veremezseniz sınıfta kalırsınız. Allah itikat konusunda sınıfta kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in فعلى اله وصحبه وسلم